Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz, Türkçe'de zamanın başlangıcını belirten zarf fiillerden, alı ve dığından beri ekleridir. Alı eli eki, zamanın başlangıcını belirten zarf fiil ekleridir. Örneğin Abisi gideli, yengesi ona daha fazla iş yaptırıyormuş. Hakikaten eğlence biteli çok olmuş. Birbirimizden ayrılalı bugün tam 6 ay oluyor. Biz yola çıkalı, 4 saati geçti. Bazen belirli geçmiş zaman ekiyle arka arkaya kullanılır. Örneğin Bu kitabı okudum okuyalı, hayata bakış açım değişti. Mezun olduk olalı görüşmedik. Türkiye'ye geldim geleli, hiç hasta olmadım. ''Spora başladım başlayalı, tam beş kilo verdim.'' Dığından beri zarf fiil eki de başlangıç bildiren zarf fiil eklerindendir. Örneğin, ''Bu iş başladığından beri çalışanların hevesi arttı.'' ''O uğursuz aramıza girdiğinden beri huzurumuz kaçtı.'' ''Ahmet o hastalığa yakalandığından beri hiç okula gelmedi.'' Şimdi iki arkadaş arasında geçen konuşmayı zamanın başlangıcını belirten zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Rastlandı. Aa, merhaba Suzan. Merhaba Eda'cığım. Üniversiteden mezun olalı hiç görüşmedik. Görüşmeyeli nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni görünce üniversite yıllarımız aklıma geldi. Bizim gruptan kiminle görüşüyorsun? Mezun olduk olalı hiç kimseyle görüşemedim. Bende telefon numaraları da yok. Hülya İstanbul'da. Onu iki defa aramama rağmen İstanbul'a gittiğinden beri hiç aramadı. Bu yüzden ona darıldım. Tarık da İstanbul'da. Bu şehirden gitti gideli telefonda görüşüyoruz. Geçen hafta bana elektronik posta atmıştı. Ayın haberi ödülünü almış. Ödül gecesiyle ilgili resimler göndermişti. Resimlerde ağzı kulaklarına varıyordu. Hem Hülya ile ilgili haberleri de ondan alıyorum. Hülya şu an işsizmiş. Belki de morali bozuk olduğu için seni aramamıştır. Olabilir ama bizim arkadaşlığımız sadece iyi günler için değildi. Sen de biliyorsun. Derya'dan haberin var mı? En son nişanlandığını duydum. Mezun olduğumuzdan beri Derya ile ilgili hiçbir haber alamadım. Kayıplara karıştı. Unutmadan Özlem'le aynı gazetede çalışıyorum. Mezun olduk olalı beraberiz. Okulda sıra arkadaşımdı. Şimdi hem iş hem ev arkadaşım. Şimdi işin yoksa bir yerlerde oturup sohbet edelim mi? Ay çok isterdim ama ünlü bir yazarla yeni çıkan kitabı hakkında röportaj yapmaya gidiyorum. Belki inanmayacaksın ama gazeteciliğe başladım başlayalı ilk defa röportaj yapacağım. Benim için farklı bir deneyim olacak. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı olduğun her halinden belli. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Sahi sen ne yapıyorsun? Son olarak dergide yazılarını okumuştum. O dergiden ayrılalı çok oldu. Şimdi haftalık bir dergide çalışıyorum. Haftalık bir dergi olduğu için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bazen yazıların yetişmesi için dergide sabahlıyoruz. Bu dergide çalıştım. Çalışalı evdekilere de fazla vakit ayıramıyorum. Annem babam yüzümü görememekten şikayetçiler. Annenle baban nasıl? İyiler mi? Annem iyi. Babam geçen ay dizinden ameliyat oldu. Ameliyat olalı daha iyi. Geçmiş olsun. Hedacığım, seni gördüğüme inan ki çok sevindim. Al, bu benim kart vizitim. Beni muhakkak ara. Aradığında istersen arkadaşların telefon numaralarını da veririm. Onlarla da görüşürsün. Tabii isterim. Hatta uygun bir zamanda buluşabiliriz onlarla. İnan ki onları çok özledim. Biraz önce söylediğim gibi mezun olalı hiçbirini görmedim. Seni daha fazla tutmayayım. Röportajına geç kalma. Seni akşam ararım. En yakın zamanda da buluşuruz. Tamam Suzan. Telefonunu bekliyorum. İyi günler. Annene babana selam söyle. Sen de Özlem'e selam söyle. Aşağıdaki metnide başlama zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Engelli olmak Henüz hayatının baharındaydı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olalı tam bir yıl oldu. O artık engelliydi. Tüm suçu da trafik kurallarına uymaktı. Sürücü kırmızı ışığın yandığını sonradan fark etmişti, frene de basmıştı ama olan olmuştu. Kübra, o kaza olduğundan beri hayata küsmüştü. Ayakları onun her şeyiydi. O voleybol milli takımının başarılı bir oyuncusuydu. Sakat kaldığından beri sahalara uzaktı. Her gece rüyasında kendisini voleybol oynarken görüyordu. Özlemi çok büyüktü. Bir gün arkadaşının arabasıyla gezmeye çıktılar. Arkadaşı arabasını spor salonunun önünde durdurdu. Kübra çok şaşırmıştı. Bu salona lise yıllarındayken ne kadar da çok geliyordu? Milli takım alındığından beri bu salona uğramamış, çalışmalarını arkadaşlarıyla başka bir salonda yürütmüşlerdi. Arkadaşı kapıdaki görevliden Kübra'yı arabadan indirmek için yardım istedi. Salona giren Kübra, gördükleri karşısında küçük dilini yutacaktı. Kendisi gibi engelli insanlar voleybol oynuyordu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu olalı, İçi hiç bu kadar umutla dolmamıştı. O da diğerleri gibi voleybol oynayabilirdi. Gülümseydi ve diğer engelli insanların yanına gitti. Artık Kübra'nın da bu hayatta tutunacak bir dalı vardı. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz Türkçe'de zamanın başlangıcını belirten zarf fiillerden. Alı, eli ve dığından beri ekleriydi. Örneklerimizi tekrarlayarak programımızı bitirmek istiyoruz. Birbirimizden ayrılalı bugün tam 6 ay oluyor. Biz yola çıkalı 4 saati geçti. Bu kitabı okudum okuyalı, hayata bakış açım değişti. Mezun olduk olalı, görüşmedik. Türkiye'ye geldim geleli, hiç hasta olmadım. Spora başladım başlayalı, 5 kilo verdim. Bu iş başladığından beri çalışanların hevesi arttı. Ahmet o hastalığa yakalandığından beri hiç okula gelmedi. Türkçe öğreniyorum.